Allahu biallahim nasheetan alrajim Bismillahi alrahman alrahim Innalhamne lillahi ve nasta'inuhu ve nasta'firu ve n'aüzu biallahim ve min syyat amalina ve men yudlil falahadiyle Ve eşhedu anla ilahillallah wahtehu la sharikila Ve eşhedu an muhammedan abduhu wa rasulu ve khair وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَتٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَى وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ Hadis-i dersimizde bugün tahammülül hadis yani hadisi alma ve yüklenme şekillerini işleyeceğiz. Bu tahammül yolları 8 çeşittir. Bunları ayrıntılı olarak kad Arapça bilenler için tavsiye edebiliriz. el ilma fi usûl Rivayet ve tahiyyid Sema adlı. Hadis usulüne dair cüzünde ayrıntılı olarak zikreder. Ufak bir cüzdür. Bunların birincisi sema yani işitmektir. İşitmek bazen şeyhin ezberinden okuduğu lafızları yahut bir kitaptan okunanı dinlemek şeklinde olur. Kadı İyaz şöyledir. Bu durumda Sami'in yani dinleyenler, iştenler haddetena bize tahdis etti, rivayet etti. Akhberena bize haber verdi. Embeena bize bildirdi. Semi'tu işittim. Kale lena yani bize söyledi. Zekera lena fulanun falanca bize anlattı. Bunun gibi lafızları kullanması arasında ikhlaf yoktur. Bunların hepsi de işitmeyi ifade eder. Hatibül Bağdadi bu konuda bu ibarelerin en üstünün semitu yani işittim, dinledim lafzı olduğunu sonra haddesena ve haddeseni bu hafızlarının geldiğini söyler. Yani haddesena sözü bir cemaat içerisinde imla edildiğini gösterir. Haddeseni özel olarak kendisine rivayet ettiği, tahdis ettiği manasındadır. Burada e, ilim ehlinin değişik kanatları var. İşte hadde senamı daha üstün, semi daha üstün diye. Bunlar çok önemli ayrıntılar değil. O yüzden bunları geçiyoruz. Önemli olan işitme sıgalarını, yani bu lafızlardan birinin e, vaki olması bu e, hadisi alma, tahammül hadis lafızlarının birinci şekline delalet ettiğidir. İkincisi kıraatu el kıraatu alel şeyh'tir. Kıraat ezberden veya bir kitaptan olur. Bunun manası tilmiz'in yani öğrencinin hadis alan kişinin bizzat kendisinin üstadına bir şeyi okuması veya başkasının okuduğu şeyi dinlemesi demektir. Tilmiz'in okuduğu şeyi ezberden okuması veya bir kitaptan okuması aynı şekilde üstadın okunanı ezbere bilmesi veya bilmemesi eşittir. Alimlerin çoğunluğuna göre buna arz denir. Sözleri muteber olmayan bazı kimseler hariç İslam alimleri katında bulunla yani kıraatle rivayet caizdir. Burada Bukhari Rahimullah Sahih'in ilim kitabında altıncı babı bu meseleye ayırmıştır. İşte Hasan el Basri'den, Süfyan-ı Savri'den, kıraatle rivayetin, yine Malik bin Enes'den kıraatle rivayetin caiz olduğuna dair mefkuf, mahtur rivayetleri zikreder. Sonra Dım'an bin Sâlebe radıyallahu anh'ın hadisini bu konuya delil getirir. Dım'an bin Sâlebe hadisi, geçtiğimiz hafta zebercet dersinde e, benzerini görmüştük. E, Dım'an bin Salebe Bukhane'nin rivayetinde Dım'an bin Sâlebe geliyor Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm'a, Muhammed hanginiz diyor? İşte senin için bize şöyle şöyle bildirdi, doğru mudur? Yani bu, bu bir nevi onaylatma yani kıraat dediğimiz yani kendisine e, aktarılan bir rivayeti sözün sahibine veya rivayetin asıl sahibine şeyha'ya götürüp de işte falanca böyle rivayetle doğru mudur diye bir nevi onaylama, tasdikini almadır. E, Dınan bin Sâlebe hadisini bu sebeple İmam Bukhari ilim babında e, rivayet eder. Müslim ise bu hadisi iman babında rivayet eder. Evet eee İmam Malik, Ebu Hanife ve İbn-i e göre kıraat semadan daha kuvvetlidir. Yine bazılarda her ikisi de eşittir demişlerdir. Yani bizzat dinleyenin rivayetiyle e, kıraatun şeyh yoluyla rivayet edenin e, rivayet şeklinin eşit seviyede olduğu da söylenmiştir. Yani bu da kuvvetli bir e, tahammül yoludur. Bu konuda da yine değişik e, görüşler öne sürülmüştür. Yani alimlerin kimisi e, haddesena semitu gibi lafızları üstün görmüş. E, kimisi de kara'tu aleyh, yani falan kimse okudum, e, arz ettim tarzı e, lafızları daha üstün görmüşlerdir. Muhaddis bununla rivayette bulunursa kara'tu, yani okudum, yahut kurya ala fulanın ve ene esme'u Fakar yani ben iştirken, ben dinlediğim halde falancaya şu hadis okundu o da bunu ikrar etti. Yahut akber Yahut haddesena kreaten aleyi. Ona okunduktan sonra bize söyledi der. Bu şekil görüldüğü gibi açıktır. Eğer ravi bunları mutlak olarak zikrederse o zaman ilim elinin görüşü de iki ayrılmıştır. İmam Malik'e, Bukhariye, Yahya bin Sayyid el Qattana, Zühriye, Süvyan bin Uyeyneye Hicaz ve Kufelilerin çoğuna göre bu caizdir. Ahmet bin Hanbel, Nesai, İbn-i Mübarek ve Yahya bin Yahya temimiye göre ise bu doğru görülmemiştir. Yani mutlak sıkı edilmesi. Yani bunun eğer sema ise sema lafızlarıyla, kıraat ise kıraat lafızlarıyla rivayet edilmesi uygun demiş bu ikinci grup alimler. E bu hadisin sıhhatine etki etmez. Yani sahihlik noktasında bu iki e, şekil ittifakla kabul edilen e, tahammül yollarındandır. Üçüncüsü icazettir. İcazet, üstadın tilmizine, yani kendisinden hadis alan öğrencisine, merviyatının hepsini, yani kendisinin rivayet ettiği ne kadar hadis varsa, bunların hepsini veya bir kısmını eda etmesi, yani rivayet etmesi için izin vermesidir. Bu iznin sözle yazı ile veya her ikisi ile olması eşittir. Yani şeyh bunu sözle de icazet verebilir. Yani benden eşittikleriniz veya benim falanca kitabındaki bütün rivayetleri ben izin veriyorum rivayet edebilirsiniz, benden rivayet edebilirsiniz diye sözlü olarak söyler. Veya yazılı olarak belge verir. Veya her ikisini bir arada yapar. Bunlar eşittir. Bunlar fark etmez. Cumhur'a göre, çoğunluğa göre İcazet tarikileri rivayet caizdir. Kadı Ebu'l-Velid el-Baci bu hususta icma olduğunu iddia eder. Kadı Hüseyin bin Muhammed el-Merve e Ruzi ise Ebu Amr Osman bin Salah yani meşhur İbnu Sala, Salah e el-Baci'yi nakzederek yani onu çelişkiyle suçlayarak, onu e reddederek icazetle rivayet sayı olsaydı ilime, ilim için seyahat batıl olurdu demişlerdir. Yani bu tamamen e, zımni, zımni bir e, gerekçe. Yani buradan nakl söz konusu değil. Alimlerin çoğunluğu icazetli doyurlar rivayete cevaz vermişlerdir. İbn-i zikrettiği şey ise e, bununla çelişki arz edecek bir durum değil. Çünkü e, mesela Ali isnat, nazil isnattan üstündür. İnsanların Ali isnadı talep etmek için ilim yolculuklarına çıktıkları vakidir. Mesela sahabe ee, Bizati kendisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işten kimseden öğreneyim diye çok uzak yollara gidiyorlar. Yani tek bir lafız, tek bir kelime bile olsa bunu e, sağlamasını yapıyor. Sağlama alıyorlardı yani. Bu böyle olmaz zaman, bu yapılmaz zaman rivayetin sıhhatine herhangi bir zarar verecek değil. Bu açıdan İbn-i Salah'ın zikrettiği gerekçe çok da e, nakz edici bir gerekçe değil. İcazet de dört çeşittir. Bunlardan birincisi sana bu kitabı veya bu kitapları rivayet etmen için icazet verdiğim sözü gibi muayyen, belirli bir şahsın muayyen bir konuda, belirli bir konuda muayyen bir kimseye icazet vermesidir. Buna münavele de denir. Yani elden verme Türkçesi. Münavele elden verme. E, kitabı verir ve bu kitaptaki bütün rivayetleri benim adıma rivayet etmene izin verdim der. İkincisi sana benim rivayet ettiklerimi veya benim mesmuatım yani işitmiş olduğum e, bütün rivayetler yani kendisi bizzat ona rivayet etmiş olmasa bile benim işitmiş olduğum fakat sana aktarmadığım ne varsa benden e, sana ulaşmışsa onu rivayet edebilirsin demesi gibi veya e, mutsannefatımdan yani yazmış olduğum kitaplardan sence sayı olanlar yani sahih gördüklerini rivayet etmene icazet verdim ifadesi gibi muayyen bir kimseye gayri muayyen şeylerde icazet vermektir. Yani belirli kimseye belirli olmayan konuda icazet vermek. Buna umumi icazet e, de dahil olur. O e, gelecek üçüncü maddede. Müslümanlara yahut mevcut olanlara yahut la ilahe illallah diyenlere icazet verdim sözü gibi gayri muayyen şeyler için icazet vermektir. Buna umumi icazet denir. Dördüncüsü de meçhul ile meçhule icazettir ki bu batıldır. Ancak benim rivayet etmeyi arzu edene bu kitabı rivayet etmesi için icazet verdim şeklinde söylerse bazı hadisçiler bunu kabul etmişlerdir. Evet, e, icazetle ilgili aktarılacaklar bunlar. Tahammülün dördüncü şekli münaveledir. Münavele, üstabın tilmizine daha önce işitmiş olduğu bir kitabı vermesi ve ona bunu benden rivayet et demesi. Yani bu gördüğü gibi az önce geçen icazetin şekillerinden birincisiydi. Ama icazetten ayrı olarak e, tahammül yollarında zikrediliyor bu. Yahut ona kitabı mülk olarak vermesi Yahut istinsah edip Yani nüshalarını çoğaltıp Sonra iade etmek üzere emanet vermesi Yani fotokopisini çektir gel demek gibi ee, Yahut tilimiz ezbere bildiği bir kitabı Üstadına getirmesi Üstad tetkik ettikten sonra Bunu benden rivayet et demesi gibi hallerdir Bu son şekle Arz ve münavele denilir. Yani münavele direkt elden verme bu son sayılan e, tetkikten sonra, yani arz ile beraber münavele. Yani arzdan sonra münavele söz konusu burada. Hakim Nisaburi Buğri şöyle demiştir. Mütekaddiminden, yani öncekilerden pek çoğuna göre bu ismadır. Yani işitme, işittirmedir. E, onlar bunun isma olduğunu Medinelilerden Malik'in bizzat kendisinden Ez Zühri, Rabi'a Yahya bin Saydel el-Ensari'den, Mekkelilerden Mücahit, Ebu Zübeyir yani Muhammed bin Müslim el-Mekki, Süfyan bin Uyeyne'den, Kuferlilerden Alkame, İbrahim yani Nehai ve Eşşabi'den, Basralılardan Katade, Ebu Aliye, Ebu Mütevekkil el-Naci'den, Mısırlılardan İbnül İbn Kasım ve El-Eşeb'den, ayrıca Şamlılar ve Iraklardan nakletmiştir. Beşincisi El-Kitabe yahut mükatebedir yani kelime manası yazışma mükatebenin mükatebe şeyhin hadislerinin bir kısmını bizzat kendisi yazıp talebesine göndermesi yahut sika olan birisine güvenilir olan birisine kendisinden yazma müsaadesi vermesi sonra yazılanı uzakta olan talebesine sika bir kimseyle yine güvenilir bir kimse yoluyla göndermesi gibi hallerdir eğer bunu rivayet izniyle beraber gönderirse icazeye makrun münavele gibi bir şey olur. Yani icazetle beraber münavele onun gibi bir şey olur. Ee, ekseri ulemaya, ulemanın çoğunluğuna göre kitabet ve mükatebe yoluyla hadis rivayet etmek caizdir. Bazı hadisçiler ise buna cevaz vermemiştir. Yani e, burada e, şu meselenin aydınlatılması lazım altıncı maddeye geçmeden. Şayet e, mektup yoluyla rivayet, işte güvenilir kimse yoluyla e, yapılırsa bunda hiçbir sakınca yok. Yani bu, bunun e, aleyhinde söylenebilecek hiçbir şey söz konusu değil. Fakat mektubu götüren kişi güvenilir olmazsa, işte buna ekleme yapmış olması, çıkarma yapmış olması gibi endişeler söz konusu olabilir. E, bu gibi problemlerden dolayı olsa gerek. Yani cevaz vermeyenler ancak bu sebebi ileri sürebilirler. Yoksa onun dışında mektupla e, rivayet caiz olması asıldır. Niye? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hükümdarlara mektup gönderiyordu elçisiyle beraber kendi güvendiği elçileriyle beraber işte Dehiyatül Kelbi'yi mesela bu örnek zikredebiliriz. Bu gösteriyor ki yazıyla rivayet hüccettir. Yani mektup yoluyla tebliğ hüccettir. Yani mektupla geldiği zaman o hadis hüccettik kazanır. Yeter ki haberi getiren, o mektubu getiren kişi güvenilir olsun. Altıncısı İlam-u Şeyh'tir. i̇lam ilan etmek demek, duyurmak demek. İlamu şeyh bir ustağın talebesine rivayet etme icazeti hususunda bir şey zikretmeden yani izin verdiğini zikretmiyor. Bu benim mesmuatımdır. Yani şu nüsha'da, şu defterde gördüğünüz rivayetler benim bizzat işte falanca şeyh şey veya şeyhlerden işittiğim rivayetlerdir diye duyurması. Ama burada bir icazet yok. İşte bunları benden rivayet edebilirsiniz diye bir e, ibare söz konusu değil, mücerred ilan var. E, veya bu kitabı ben falancadan dinledim şeklinde beyanda bulunmasıdır. Bununla rivayetin caiz olduğunu söyleyenler de vardır. Hatta çoktur bunlar. Hatta bazı alimler, üstad bu şekilde beyanda bulunduktan sonra rivayetini yasak etse bile rivayet etmek caizdir demişlerdir. Yani ben bunları işittim, bu benim mesmatımdır diye ilan etti. Ama size ben işte bunu, bu e, cüzden, bu defterden rivayet etme izni vermiyorum dese bile bunu rivayet etmek caizdir. Çünkü e, buna mani olmayan kimsenin hakkı yok. Yedincisi, el-vasiyedir. Yani vasiyet. Vasiyet, şeyhin ölümü veya bir yere gitmesi anında talebesine kitabını veya yazılı hadislerini vasiyet yoluyla bırakmasıdır. Sebepten bazıları vasiyet yoluyla elde edilen hadislerin rivayetine cevaz vermişlerdir. Yani bu da ihtilaflı e, hakkında ihtilaf edilen meselelerdendir. Fakat bu da e, yani aslı üzere cevazı gerektirir. Yani şayet vasiyet edilen kişi bu konuda güvenilir bir ravi ise. Ee, bu da tahammül yollarından caiz olan yollardan birisidir. Yani bunun caiz olmaması gerektiren bir durum söz konusu değil. Ancak işte bu kendisine vasiyet yapılan ravi çürük bir ravi olur. Ee, hıfz sahibi ravi olmaz. Yani hıf sahibi edilen, e, hıfz sahibi olmamasıyla kastedilen edilen biliyorsunuz hıfs iki yolladır. Birisi ezber yoluyla diğeri mükateb, e, kitap yoluyla yani yazma yazılanı koruma yolun yoluyla. Kişi yazılarını koruyabilecek bir durumda değil de işte mesela telkin kabul eden bazı raviler gibi işte bu falancanın sana vasiyet ettiği kitaptır diye bu telkini kabul edecek şekilde e, telkine uğrayan bir ravi ise o zaman bir problem teşkil eder. Yani asıl olan cevazdır fakat ayrıntılara dikkat edilmesi gerekir. Ve sonuncu yol sekizincisi vicadedir. Vicade ve Vecede kelimesinden türeme, e, bulmak demek. Vicade bir şahsın, muayyen bir müellifin, muayyen bir yazarın, bizzat kendisinin veya ondan rivayet eden birisinin, yahut başka bir kimsenin yazmış olduğu bir kitabı bulması, yani ele geçirmesidir. Bulana vacit denilir. Bu şekilde bulunan kitaptaki hadisleri, Filanın hattı ile yani el yazısı ile bir kitapta buldum Falanca bize söyledi şeklinde ibareleri kullanmak suretiyle rivayet etmesinde bir sakınca yoktur. Evet bu konu yani vicade ile rivayet caiz midir değil midir? Ee, bu konuda da ileri geri konuşanlar olmuştur. Ee, i̇bn Kesir vicade ile... Rivayetin caiz oluşuna dair delil ile ispatlamıştır bunu. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, işte daha önce e, Ali Miran suresinin tefsirinde mi aktarmıştık? Estağfurullah, Bakara suresinin başlarında olması lazım. E, ümmetimin sonradan gelenleri, işte buldukları, iki kapak arasında bulduklarıyla amel edecekler diye birilerini uyuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onların imanlarının üstünlüğünden bahsediyor. Bunun pek çok tarihten sabit olmuştur bu hadis. Bu hadisi delil getiriyor mesela i̇bn Kesir Rahimullah ve vicad el amel caizdir diyor. Yani bu ne demek? E, bu bulunan her kitapla amel edilmesi değil. E, eğer bu konuda ehil olan kimseler, el yazıları, dönemlerin hatları konusunda uzman kimseler, işte e, falan yerde bulunan nüsha, Falanca alime aittir, onun el yazısıyla tespit edilmiştir, e, bu konuda güvenlik sabit olmuşsa e, el yazma olarak bulunan hadis kitaplarıyla amel etmek, onlardaki hadislerle amel etmek caiz olur. E, yani içerisindeki rivayetler sayısı tabi, zikrettiği isnatlar sayısı bunlarla amel etmek caiz olur. Bu bağlayıcı bir hüccettir bizim mesela bu asırdaki insanların okuduğu kitaplar Bukhari, Müslim, Kütübist de bunun gibi kitapların hepsi vicade yoluyla Müslümanların okudukları kitaplardır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kim işte bizim sözümüzü bizden işittiği bir ayeti yani bir cümleyi işittiği gibi, ezberlediği gibi, güzelce ezberleri ezberlediği gibi aktarırsa Allah'ın yüzünü aydınlatsın. Çünkü nice kendisine rivayet aktarılan vardır ki rivayet aktaran'dan daha anlayışlı, daha kavrayışlı olabilir diyor. Bu hadisin kapsamına girer. Mesela Bukhari'de okudun veya Müslim'de okudun hadis kitaplarında, yani mütedavil olanlardan bahsediyorum matbaa yoluyla basılmış artık bu kitaplar ve bu kitapların başlarında tahkiki ile ilgili bazı bilgiler vardır. Yani hangi nüshalara dayanılarak tercüme edilmiş veya Arapça neşri yapılmış, hangi el yazmalar incelenmiş, karşılaştırılmış, e, bu yapılır. Daha önce e, neşri olmayan, çok bilinmeyen kitaplarda ise, mesela Arapça neşri yapılırken, kitabın müellife ait olduğunu ispat eden karineler zikredilir. Yani falanca bizzat yazar, işte şöyle bir eserim var diye bahsediyor, e, bu eserdir. Veya alimler ondan şöyle şöyle alıntı yapmış, biz bu alıntıyı bu kitapta aynen bulduk gibi e, kitabın sıhhatini ispat eden bazı araştırmalarını kitaplarının mukaddimesinde zikrederler. Bu şekilde tespit edilmiş, sahibine aidiyeti kanıtlanmış kitaplar, işte milyonlarca basılır, binlerce basılır, önemli değil. Bu kitap bir Müslümanın eline geçtiğinde o kitaptakini güzelce ezberler ve ezberlediği gibi rivayet ederse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisindeki müjdesine nail olur. Yani hadis rivayet etme her Müslümana açıktır bu açıdan. Bir şartla güzelce ezberleyecek Arapça lafsını, Türkçe tercümesini değil. Çünkü Türkçe tercümesi yorumdur. Yani başka bir dile aktarılmış olması sebebiyle ee, mütercimin anladığı oranda bir tercümesidir onun. Kim olursa olsun. Yani ne kadar mükemmel bir tercüme yapılırsa yapılsın. E, Arapçasının ezberlenip e, bu şekilde aktarılması önemlidir. Tercümelerde çünkü mütercimin tercüme ettiği kadarıyla. Yani mütercim mesela e, Arap dilindeki bir kelime 10 tane 20 tane manaya Şamil Genişlikteyken mütercüm bunların sadece bir tanesiyle bu kelimeyi karşılamak zorundadır. Yani tercümenin zorunlu bir gereğidir bu. Bir tanesiyle karşılar ve o karşıladığı ibareyle karşıdakini e, onun içerdiği manalar konusunda kısır bırakır. Mesela bazen meallerde bununla çok karşılaşıyoruz Kur'an-ı Kerim meallerinde. Diyelim zikir kelimesi. Adam burada zikirden Kur'an'ı anlıyor ve tercüme ederken Kur'an diye tercüme ediyor bunu. Veya öğüt diye anlıyor, öğüt diye tercüme ediyor. Arapça olarak bıraksa işte bunun anlaşılmayacağından endişe ediyor vesaire. Yani mütercimin böyle zor da kaldı şeyler oluyor. Birebir şey yaptığı zaman maksat çok anlaşılmıyor. Yani Türkçe okuyan, Türkçe bilen, Arapçayı bilmeyen ve zikir kelimesindeki geniş boyutları idrak edemeyen birisi orada zikir kelimesiyle buradan çok bir şey anlamaz. Zikirle neyi kastediyor acaba? Bunu ister istemez mütercim tercüme ederek aktarıyor. Sen de tercüme edilmiş bir şekilde ezberliyorsun. Ondan sonra da bu sefer Müslümanlar arasında bazen tartışma konusu oluyor bu gibi şeyler. bu Halbuki bu tartışılacak bir konu değil. Yani mesela en bariz bu kelimeyle ilgili olarak çıkacak problemlerden birisi. İşte sana da zikre indirdik ki insanlara indirilerini onlara beyan edesin. Ayetinde olduğu gibi. Bunu şöyle tercüme ediyorlar. İşte sana da Kur'an'ı indirdik ki insanlara indirileri beyan edesin diye. Ayette zikir diyor. Zikir Kur'an ve sünneti birlikte kapsayan, levh-i levh mahfuzdan gelen bir şeydir zikir. Yani Kur'an ve sünnet mündemiştir bunda. Muhammed ve sana indirilen burada sünnettir. Yani zikirle kastelen sünnettir. Şayet bu böyle idrak edilseydi e, zikri biz indirdik. Onun korucusu da biziz ayetiyle. işte diğer yerde bunu. işte Kur'an'ı biz indirdik. Onun korucusu da biziz diye tercüme ediyorlar. Ne oluyor? Korundan sadece bu Musaftaki Kur'an gibi bir anlayışa sebebiyet veriyor ve bu anlamı daraltıyor. Halbuki zikri biz indirdik diyor Allah Azze ve Celle. Yani zikir Kur'an ile birlikte onun beyanı olan sünneti biz indirdik. Onun kolcusu da biziz. Kitap ve sünnet beraber korunmuştur. Şimdi bu buna benzer işte dua kelimesinin ibadet diye karşılanması işte Rab kelimesinin ilah diye Allah diye karşılanması buna benzer müteradif kelimeler arasında farklı tercihlerin e, tecrümelerde mecburen yapılması Arapça metinlerdeki bazı genişlikleri daraltıyor ve e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bahsettiği şu müjdeden işte ondan anladığınız değil lafızları ezberleyip de olduğu gibi aktarmaya dair müjdeyi ortadan kaldırıyor. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu e, vaadine, müjdesine ulaşmak için Müslümanların Arapça lafızlarıyla bunu koruması lazım. Ee, hadis rivayet eden kimsenin bir yerde Arapça bilmesi lazım yani. Arapça bilmeyen kimseler hadis rivayet edince, yani tercümelerden hadis rivayet edince, cahil insanlar birbirleriyle tartışıyor. Karşıdaki yok o öyle değildi diyor mesela. Bir taraftaki, yani bunun örneklerinden birisi burada yaşadığımız bir şey, adam Arapça bilmiyor, e, Arapça bilen birisiyle Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hakkında tartışmaya kalkıyor. Mesela e, siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökteki de, gökteki de size merhamet etsin. Menfis Sema geçiyor diyor orada bu cahil Arapça bilmedihalde men diyor tekil diyor. Burada tekil geçiyor diyor. Gökteki. kim men çoğul gelir. Yani genellik ifade edebilir yani. Empordan işte buradan men diyor. Yani burada tekildir diyor. Allah yukarıda tektir. Yani sadece Allah kastediliyor diye. Böyle bir tartışmaya giriyor. Söylediği doğru. Evet, Allah kastediliyor ama Arap dili üzerinden bilmeden senin yaptığın bu tartışma tamamen cahilce. Cahilce. Yani şimdi insanlar böyle tercümelerle tartışmaya kalktığı için tuhaf şeylere girişiyorlar. Mesela fi. Aynı hadisteki fi. Fi ne demek? İçindeki mi acaba? Birebir karşılık verirsen içindeki demek fi, zarf edat. Ama burada acaba menfil sema derken seman içindeki mi kastediliyor? Eğer seman içindeki kastedilseydi, menfil art da geçiyor orada. Yeryüzünün içindekilere merhamet edin denilmiş olması gerekirdi. Demek ki fi, e, ala, bunlar birbirlerinin yerine kullanılabilen edatlardır. Arap diline vakıf olmayan birisi böyle e, lüzumsuz tartışmalara girerler ve Allah ve Rasulü hakkında belki iftira etme konumuna bile gelebilirler. Bu sebeple e, Arapça bilmeyen kimseler en azından tercüme okuyorsa tercüme edilen metni güzelce ezberleyip işte falanın tercümesini de bu şekilde e, okudum demesi ama kesinlikle tartışmaya girmemesi gerekir. Allah izin verirse bir sonraki derste İsnat konusuna geçeceğiz ikinci bölümde. E, tahammül yolları bu sekiz yol. E, bunlar içerisinde bizim, yani bizi ilgilendiren, e, işte, icazet yoluyla, işitme yoluyla, bunlar gibi eskiden daha çok cari olan yollarla artık zamanımızda çok fazla hadis rivayet eden kimse kalmadığı için. Yani isnatlı, isnat yoluyla hadis rivayet eden müsnipler Yeryüzünde çok azdır. Ee, bu da çok kullanılan bir şey değil. Bugün mesela Arapça lafızlarıyla e, hadis kaynaklarının ana kaynakları, ana temel eserlerin tamamı neredeyse Arapça olarak neşredilmiş durumda. Çok az el yazmada kalan var. Bu Arapça neşredilenlerin de büyük bir kısmı Türkiye'de tercüme edilmiş durumda. Bize düşen, yani bu asırdaki Müslümanlara bu e, tahammül yollarından düşen e, öncelikle vicade yolu. Yani sağlam, nüsharlardan güvenilir oluşu tespit edilmiş, müellife ait oluşu tespit edilmiş bu eserlerden e, bizim okuduklarımız bunları biz vicade yoluyla rivayet ederiz. yani Ve bunu da isnat zikretmeni de Gerek yoktur. Çünkü isnaflar kitapların asıllarında zikrediliyor. Bukhari'de okudum, Müslim'de okudum veya falanca muhaddisin kitabında okudum, Riyaz-ı Salim'de okudum demen bile bu konuda yeterlidir. Hangi kaynakta okuduğunu bilmen, kaynağını zikretmen yeterlidir. Tabi tali olarak buna bu hadislerin sıhhatleri konusunda hüküm veren, işte Şuaybel Arnavut'un, Elbannin, Muhbil bin Hadi'nin, Abdülkadir Arnautun veya işte e, muhasırlardan pek çok bu konuda hüküm zikrede, hadislerin tahkinini yapan kimseler var e, kim tasih ettiyse onun tasihini zikretmek kaydıyla mesela falan hadis sahihdir diye iddia ediyorsun kim tasih etti kim tasih ettiyse ona havale edebilmen lazım yani sahih diyorsa kim tasih etti bunu kim sıhhatine hükmetti? Tirmizi ise Tirmizi. Bukhari ise Bukhari. Bukhardan alıyorsam Bukhari. Ee, veya Elbani'nin tasih ettiği numaralardan alıyorsan, Ebu Davud da falan hadisi Elbani tasih etmiştir gibi bizim e, tetkik üzere yani avam gibi değil bilinçli bir şekilde bu hadislere yaklaşmamız aktarken böyle aktarmamız lazım. Diğer türler ancak yani münavele, icazet, bunun gibi şeyler ancak e, hayatta olan şeyhlerden e, yapılabilmesi, yani böyle münavele yoluyla, icazet yoluyla e, yapılabilmesi mümkün. Yani bu aslında mümkün bunu yapanlar var. Kitap olarak icazet verenler var. Umumi olarak icazet verenler var. Mesela e, bazı şeyhler, özellikle Molla Yasin Fadani'den sonra asrın müsnididir o kendi asrının ee, o kendi asrımdakilere diyerek benim asrımdaki bütün Müslümanlara ben umumi icazet verdim şeklinde bu tip e, icazetleri de veriyorlardı. Bunun gibi veya meclise katılan herkese işte e, benim mesmuatımı, benim kitaplarımdaki hadisleri veya kutubis mesela rivayet etme izni veriyorum gibi böyle e, izinler verdikleri vardır. Bu şekilde de rivayet mümkün. Evet, e, bu isnat meselesi haftaya işleyeceğiz inşallah. Hadis aktarırken icazet gibi konular bizim asrımızda artık çok önemli değil. Yani isnatı zikretmek, işte Allah Resulü ve Vesselam'a kadar ulaştırıp zikretmek bunlar artık süs mesabesinde. Yani e, Kaynaklar e, zapturapt altına alınmış durumda. Yani Bukhari, Müslim, Ebu Davut, Tirmiz, Nesai, i̇bn Mace, herkesin evinde var hemen hemen. E, veya herkesin ulaşabileceği yerlerde var. Bu kaynaklardan rivayet etmek, kaynağını bilmek yeterli bu asırdaki Müslümanlar için. İşte teker teker bu isnatları zikretmekle uğraşan kimseler hale var. Mesela Buhari'den alıyorsa, Buhari falancadan o falancadan o filancadan diyerek Allah Resulü Aleyhissatü vesselam'a kadar isnadı ezberleyip böyle aktarmakla da uğraşanlar var. Ama dediğim gibi bunlar artık nafiledir. Yani bir kimse Buhari'den olduğuna dair ezberlerse, yani metinleri ezberlerse bu yeterlidir. İlla işte Buhari'nin de isnadını ezberleyin, Müslim'in de isnadını ezberleyin. Bunlar süz. Hatta bazen gereksiz konuma geliyor. Yani çünkü e, insanın ezberlemesi gereken, öğrenmesi gereken çok şey vardır. Öncelikle mesela Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek gibi hepsinden üstünü. Bunu ezberlemek gibi, hadis metinlerini ezberlemek gibi, önemli konularda ezber yapmak gibi. Kişi bu isnatları ezberlemekle uğraşırken kendisine öncelikle vacip olan bazı şeyleri ihmal edebiliyor. Yoksa biz isnatı ezberlemeye karşı değiliz ama e, öncelik meselesi, yani farz olanların, kişinin üzerine öğrenmesi farz olan en çok ihtiyacı olan konuları ezberlemesi daha da önde gelir. Subhanekeallahu mevbi hamdik ve eşadü en la ilahe ve estağfurüke ve tu bileykin. Arapça ezberlemek değil mi? Evet, Arapça. Metini Arapça ezberlemek. Yani bir kimse Arapça bilmese dahi ezberlediği metnin e, Arapçasını ve Türkçesini yani tercümesiyle beraber bilmez. En azından hadisleri bu şekilde. Halktan Arapça kendisini hiçbir şey ifade etmeyene bile mi? Bu müjdeye nail olmak için Arapçasını nakledir sonra açıklamasını yapmak. Yani. Yo, şimdi burada kastımız o değil. Yani işte Arapça bilmeyen adama hadisin Arapçasını okumak değil kastımız. Arapçasını ezberledik. Ona... Sen Arapçasını bil birisi derse ki hayır o hadiste öyle geçmiyor dese sen Arapçası ezberinde olduğu için hayır Arapçası budur. Tercümede böyle karşılanmış ama orijinali budur. Haklısın veya haksızsın dersin. Mesela e, işte bu Abdullah Parlıya'nın tercümeleri var sünenler üzerinde. Fecaatle dolu. E sen şimdi bunu Türkçeleriyle ezberlese yani çok komik şeylere sebebiyet verirsin. Ama Arapçasıyla birlikte şey yaparsan sen, Arapçasını sen bil yani. Mesela daha önce bahsettik. Kamis kelimesini şalvar diye tercüme etmesi gibi. Yani kamisi şalvar diye tercüme etmiş. E sen bunu şalvar e, Arapça bilmeyebilirsin. İşte dersin ki sarkıtma üç şey de olur. şalvarda, da, da gömlekle vesaire. Böyle aktardın. Karşıdaki de sana dedi ki kardeşim hadiste şalvar geçme. Hadis, şalvar nereden çıkardın? Sen ha laf Arapça lafsı bu. İşte kamis izar neyse Ha, o der ki, burada şalvar kelimesi geçmiyor. Kamis şalvar diye karşılanmış diye seni uyarabilir. Yani bu doğrulama yapılabilir. Bu manada söylüyorum. Yoksa işte Arapça lafızları okuyup, işte bilmeyen insanlara hava atmak, yani bu değil kastımız. Ezberlemediniz hocam. Arapça lafsını ezberlemediniz. Ama güvenilir bir tercümandan ya da ilmedinle aldığımız Şeyin tercümesiyle aktarabiliriz. Aktarabilirsin. Yani dediğim gibi yani burada bu maslahattan dolayı söylüyorum bunu. Yani e, tartışmaya bu konularda girmemeli. Yani Arapça bilinen kimse girmemeli.